Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kur'an'ı ve sünneti Anlayıp Yaşamak için Ortaya konan ilme fıkıh ilmi denir dendik Fıkıh ilmi Bize kadar Nasıl ulaştı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 camilerde, mescitlerde ders halkaları rahat bir şekilde kurulabilir hale geldi. Üç tane, beş tane sahabi gidip Kur'an öğretiyordu. Abdullah İbni Mesud gidip Kur'an öğretiyordu. Enes İbni Malik gidip Kur'an öğretiyordu derken yüzlerce zeki insan Allah'ın kitabına kendisini vakfetti. Bu insanların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 Geçmişteki birikimlerini sıfırlayarak ya da e, zaten bir birikimi yok diyelim, aldığı İslamı ölüm kalım mücadelesiyle savunacak bir şekilde e, İslami bir hayata maalesef geçemediler, geçilemedi, geçilemedi. E, bu da <gülüyor> direkt insanlara ac Allah'ın Kitabını oku, işte Kur'an burada, ona göre yaşayabilirsin.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 20 sene sonra da filan profesör böyle demişti deyip, 3 profesöre daha bunu söyletir. La Allah, ne'udü billah. Bir asır sonra da insanlar böyle bir fikir de varmış tarihte deyip, şu zamanda haccı bölelim, ikiye bölünsün diye çağdaş bir teklif olarak bunu getirebilirler. Şeytanın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 Nedir o sorun? Hadis-i şerifler bir arada değil. ashab kiramdan tabi'in nesline intikal etmiş, tabi'in on binlerce hadis-i şerifi zihinlerinde tutuyorlar. Ee, Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyh'in e, döneminde devlet talimatıyla e, hadis-i şeriflerin bir araya getirilme hamlesi başladı. Ciddi bir şekilde e, bunun, e, bu hadis-i şerifleri bir araya getirme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 e, dört mevsim bizim bildiğimiz bahar, yaz, kış, e, sonbahar, ilkbahar gibi dört mevsim bir başka yaşanıyordu. E, Müslümanlar endülüs'te başka bir mevsim gördüler. Başka yaşam tarzları gördüler. E, bu e, aynı şekilde Hazar Denizi'nin etrafında, başka, Suriye'de başka, Mısır'da başka bir mevsim çıktı ortaya. E, bu da insanların ihtiyaçlarını e, ciddi bir şekilde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 Ayrıntılarıyla insanlar bilmiyorlardı. Sadece işte Bağdat'ta, Mısır'da insanlar toplanıyorlar. Ya küfede Ebu Hanife diye birisi fıkıh çalışması yapıyormuş ve hadislere önem vermiyormuş diyor birisi. Allah Allah, Peygamber'in vefatından da 200 sene geçmeden onun hadisleri nasıl ihmal edilir? Tövbe tövbe estağfurullah der gibi insanlar bu mantıkla bakıyorlardı. Ebu Hanife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 Yani Ebu Hanife bir hadis talebesi değil, bir fakihin talebesidir. Hamad'ın talebesidir. Hammad da fıkıhın kaynaklarından birisidir. Muhammed bin İdris Eşşafi'i rahmetullahi aleyh muhaddistir. Aslı muhaddistir. Çalışmalarını fıkıha yönlendirdi ve Ebu Hanife'ye nasip olmayan bir şey ona nasip oldu. İlk fıkıh kitabını yazdı. İl er Risale isimli kitabı yazdı. İlk kitap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 olması gerekir diye kurallar konuyor. Fıkıh kitabı da ayetlerle doludur, hadisi şeriflerle doludur. E, bu da Kur'an-ı Kerim'in ebedi bir e, mucize olarak kalmasını sağlayan nedenlerden biridir. Bu dört büyük imam ve isimleri şu anda kaybolmuş olan onlarca büyük imam döneminden sonra bilhassa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 Fuka'a sürekli canlı bir şekilde <gülüyor> devam, et, devam ettirdiler. Ama büyüme olmadı. Ebu Hanife dönemindeki büyüme ile ölçüldüğünde Ahmet bin Hanbel'e olan yoğun ilgi ile ölçüldüğünde fıkı duraklama dönemine girdi dedik biz de. Niye? Çünkü büyük bir zirve ile orantılayınca baktık ki e bunlar küçük kalıyor. Yoksa o dönemde de fıkı var. Hala Müslümanlar